Evet arkadaşlar paylaşayım sayfayı. Elhamdülillah Rabbil Alemin ala ve salat ve salamü ala Rasulna Muhammedu ala alehi ve sahibi ejmâin. Bugün Fetih suresinin 22. ayet kelimesindeyiz ve bu ayet kelime dün akşam işte bir ders grubuyla dersimiz vardı. O gruptaki arkadaşlarla konuştuğumuz bir başka ayet kerimeyi çağrıştırdı bana. Onun sizinle o bu iki ayet hakkındaki işte düşüncelerimi, izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Fakat bu düşünceler böyle kararlaştırılmış nihai düşünceler hani kanaat şeklinde değil de bir egzersiz gibi düşünün bunları. E, bu benim hep düşündüğüm bir konudur. Özellikle günümüzde e, bilhassa erkek çocukların, gençlerin e, içinde bulunduğu boşluk işte biliyorsunuz ev genci diye bir tabir çıktı bütün dünyada. E, ülkemizde de bunun sayısı 3 milyon civarındaymış. E, 3 milyon civarında ev genci var. Yani bunlar çalışmıyorlar, okumuyorlar ve iş de aramıyorlar. Yani hayatla ilgili hiçbir hedefleri yok, bir meşgaleleri yok. İşte evde oturuyorlar, e, evin bir odasında işte ne verilirse yiyorlar bir hedefleri yok ve genellikle de bilgisayar bağımlıları yani bağımlı demeyeyim ama bağımlılık tanı sınıfına giriyor yani onun da çok vakit geçiriyorlar dijital dünyada çok vakit geçiriyorlar hatta bir gençle bunu konuşurken yine bir ailemizden bir delikanlıyla o bilgisayardaki dünyanın gerçek dünyadan çok daha mutluluk verdiğini söylemişti. Bu dönüşümü de içinde bulunduğumuz için vehametinin farkında olmadığımız kanaatindeyim. Çünkü bir şeyi yaşarken insan anlamıyor onun kendisini nereye götüreceğini. Benim işte düşündüğüm konu, birazdan sizinle paylaşcam bu sorunun da bir bu sorunun da sebeplerinden bir tanesini pek çok sebebi vardır illaki dini boyutu yani ben kendimce tespit ettiğimi düşünüyorum onu sizinle paylaşacağım bu ayet vesilesiyle bu iki ayet vesilesiyle şimdi kaldığımız yerden başlayalım 22. ayet kerimedeyiz biz. Fethih suresi 22. ayet-i kerime. Olayı biliyorsunuz zaten bu 20 ayete herhalde bir 20 derste falan gelebildik. Tam da ben sayıyı bilemiyorum. Çok uzattığımızın farkındayım ama işte benim de tarzım bu. Yapacak bir şey yok. Her seferinde niyet ediyorum biraz daha hızlı geçeyim diye ama yapamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Konuyu biliyorsunuz. Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْ قَاتَ لَكُمُ الَّذ۪ينَ eğer o küfredenler sizinle savaşmış olsalardı, savaşacak olsalardı kimden bahsediyor burada? Mekkelilerden bahsediyor çünkü biz Hudeybiye'deyiz yani konu orada geçiyor. E, biliyorsunuz savaşmadılar Mekkeliler e, anlaşmak için önce bir celallendiler bir askeri birlik gönderdiler işte sokmayacağız dediler peygamberimizin gönderdiği elçiyi hapsettiler falan bunların as hepsi aslında bir savaş e, sebebi yani kışkırtması. Peygamber Efendimiz'i e, ve sahabeyi çok kışkırttılar ve kendileri de bir efelendiler yani tabirimi hoş görün e, fakat sonra anlaşmaya razı oldular kendileri içinde o savaşın kötü neticeleneceğini düşündüler tahminim anlaşılan ve eğer sizinle savaşsalardı diyor Cenab-ı Hak bakın Level levul muhakkak arkalarına dönüp kaçacaklardı yani savaşsalardı da siz kazanacaktınız barış yapınca da siz kazandınız ama barışın daha uzun vadeli, daha kalıcı, daha köklü etkileri olan bir e, kazanç, bir başarı olduğunu biliyoruz. E, niye? Niye? Eğer o küfredenler size kıtal etmiş olsalardı yani Mekkeliler musalaha yapmayıp barış yapmayıp bu kelimeleri de duyun arkadaşlar ben çok üzülüyorum bu kelimelerin lügatımızdan tamamen çıkmış olmasına hiç olmazsa duyun yani o yüzden okumayı ısrarla sürdürüyorum. E, Mekkeliler musalaha yapmayıp sizinle muharebe etselerdi, musalaha salahtan geliyor barış demek, e, muharebede harpten geliyor savaşmak demek. level edbara, muhakkak arkalarına dönüp kaçacaklardı. Çünkü burası e, hem ayetlerin gelişinden hem de Elmalı Hamdi Yazır'ın merhumun çıkarımı. Neden arkalarına dönüp kaçacaklardı arkadaşlar? E, mucizevi bir Allah'ın yardımı insan hep böyle şeyler arıyor değil mi? Yani peygamberimizin sanki sallallahu aleyhi ve sellem bütün muvaffakiyetleri, bütün başarıları hep böyle Allah'ın yardımıyla mucizevi bir şekilde olmuş. Cenab-ı Hak işte ona ikram etmiş. E, böyle olunca, böyle açıklayınca peygamber efendisinin hayatını siyer okumalarında da bunun üzerinde çok duruyoruz. E, o zaman bizim için örneklik teşkil etmiyor biliyor musunuz? Yani çünkü işimiz mucizeye kalmış oluyor işimiz Allah'ın yardımına kalmış oluyor elbette Cenab-ı yardımı olmadan bir kuş kanadını çırpamaz ben burada dilimi döndürüp konuşamam Cenab-ı Hakk'ın müsaadesi, yardımı olmadan o ayrı yani bizim e, iradelerimizi ve gücümüzü yönlendirdiğimiz bir işte muvaffak olmamız için Allah'ın onu yaratması gerekiyor. Onu tartışmıyoruz ama ben bir işe yönelmeden, irademi yönlendirmeden, gerekli şartları bana düşen kısmını hazırlamadan, çalışmadan o mucize gerçekleşir mi? Yani Kur'an-ı Kerim'deki bütün peygamber mucize, peygamberlerin hayatlarındaki mucizelerde bunun izini aramanızı tavsiye ederim. Neyse konuyu oradan çok uzatmayayım. Çok üzerinde durduğum bir konu çünkü bu benim. Niye? Çünkü e, her işi mucizeyle açıklamak e, insanı e, eylemsizliğe sevk ediyor. Bu eylemsizlik hali beni çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Bize düşeni yapmalıyız. Allah Teala sonucu yaratır yaratmaz. O onu bilir. Ama ben hesap verirken zaten sonuçlardan sorumlu değilim. Ben... Gayretten sorumluyum arkadaşlar. Şimdi bakın çünküyü nasıl açıkladı Elmalı Merm? Çünkü Allah sizin bey atınızdan razı olmuş ve isabenizi takdir buyurmuştu. E, ayetin metnine bakayım müsaadenizle. Levvel levul edibara tüm belayeci düneveli yenveler yok buradan değil yukarıdan alıyor. E, ha İsabenizi orada Osmanlıca yazmış affedersiniz e, Neydi? E, isabe neydi? ifabe tabi bu satla değil sinle değil peltekse ile e, sevap vermek yani size bir karşılık vermek sizi bir hedefe ulaştırmak istedi Allah Teala ama bunun evvelinde de beyat var beyatınız var yani o beyat neydi tekrar hatırlayalım çok geçmedi üzerinden Hazreti Peygamber'e ölümüne söz verdiler arkadaşlar yani ölümüne kadar seninle buradayız asla dönüp gitmeyeceğiz Dediler ve bu kararlılıkları bu yaptıkları beyat Mekkelilerin kulağına gitti. Mekkeliler bunu duydular. Yani düşmanın böyle birdenbire çark edip başta efeleniyorken hani birdenbire çark etmesi, barışa razı olması sadece yani ilahi bir mucizeyle ilahi bir yardımla mı açıklanabilir yoksa Müslümanların oradaki kararlılığı sahabenin oradaki kararlılığı yani ölümüne yemin eden bir gruptan ee, insanların duyduğu korku yani ee, bu tarih boyunca çok bahsi geçmiştir arkadaşlar ölümden korkmayan e, bir insan e, korkulacak bir insana dönüşüyor özellikle böyle hani mücadele anında çünkü korkuları olan bir insan arkadaşlar satın alabilinen bir insandır ee, bunu epey korkuları olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani ve o korkularıyla hayat boyunca böyle mücadele etmeye çalışan, gene bak sesim titremeye başladı hemen geçe değiştirelim konuyu ee, bir kardeşiniz olarak böyle bir tecrübesi olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum ve bu korkuların çoğunun da kaynağı bizim evhamlarımız arkadaşlar. Bu ölüm korkusundan, savaşlardaki ölüm korkusundan Kur'an-ı Kerim'de çok bahsedilir özellikle Tevbe suresinde Tevbe suresi bir savaş suresidir çünkü ee, ve e, korkuları yüzünden savaşlardan kaçanlar e, hep münafıklardır Kur'an-ı Kerim'e göre. E, dün akşam o grupta da söyledim. E, hadi size de söyleyeyim biraz riske giriyorum bunu söylemekle ama e, eğer ben yanılıyorsam birisi beni düzeltsin o zaman. E, ben de bu hatamı düzelteyim. Yani bunu meydan okurcasına söylemiyorum. Alçak gönüllülükle söylüyorum. Siz arkadaşlar bakın bu kadar yıldır biz yakın zamana kadar yani PKK ile mücadele ettik. Binlerce değil mi şehit verdik. Bu şehitlerin içinde siz hiç ileri gelenlerden birinin evladını gördünüz mü? Yani bizde öyle bir şey var oluşmuş ki arkadaşlar kanaat. Üstelik biz tarihte savaşçılığımızla bilinen bir milletiz. Yani en öne çıkan niteliği nedir Türklerin tarihte? Arkadaşlar bu türkü ırk anlamında söylemiyorum. Burada şeye katılıyorum yani İsmet Özel'e çöpek çok konuda katıldığım gibi. E, Türklük bir medeniyetin şeyidir, adıdır yani. E, neyse onu da geçelim. E, Türklerin tarihte öne çıkan iki özelliği var. Benim görebildiğim tarihçi değilim. Yine yanılıyorsam lütfen düzeltin. Biri savaş biri devlet kurma arkadaşlar. Ee, şimdi bakın bunlardan bir tanesi yavaş yavaş elimizden gidiyor işte ev erkeği ev erkeği ev genci <gülüyor> salon erkeği ee, ne dönüşüyoruz ee, siz kanaatimi söyleyeyim <gülüyor> onu da tam olamayacağız arkadaşlar yani bizden salon erkeği olur mu Allah aşkınıza yani ee, onu da tam olamıyoruz böyle e, acayip bir şey değil mi? Ee, neyse daha fazla e, detaya girmeyeyim bu konuda. Düşüncelerim daha şey çünkü köşeli. <gülüyor> Çok köşeli düşünceler biraz risklidir. Onları kendime saklayayım bir kısmını. Ee, Savaştan korkmak, ölümden korkmak ve evladını işte bir savaş var, bir yerde bir mücadele var, senin de efendim nüfuzun var, gücün var, etkin var bir takım mercilerde. Böyle evladını savaş bölgelerine göndermeyerek hani bir akıllılık yaptığını düşünüyorsun veya işte bir güç, gücünü böyle kullandığını düşünüyorsun ve bunu bir hani başarı olarak algılıyorsun. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah onu onları evlerinizdeyken öldüremez mi diyor. Yani ölümden kaçış yok arkadaşlar çünkü ecel değişmez sadece nasıl ve nerede öleceğimiz bize bırakın bu kalmıştır yani biz kendi seçimlerimizle e, bunu buradan da şimdi başka sorular çıkacak ama artık o bir kısmını da siz halledin inşallah e, biz kendi irademizle hayatta bulunacağımız yerleri seçeriz e, amaçlarımızı niyetlerimizi seçeriz oralarda niçin bulunduğumuzu seçeriz ama öleceğimiz vakit saat değişmez. Arkadaşlar dolayısıyla nerede bulunduğunuza dikkat edin Ne neyle o anda neyle meşgul olduğunuza dikkat edin arkadaşlar çok şey gibi karamsar bir düşünce gibi gelmesin size bana göre arkadaşlar ölüm düşüncesi kadar hayata kalite getiren bir şey yoktur hayata çok yüksek bir kalite kazandırır ölümü tefekkür etmek yani orada ölmeyi tercih etmeyeceğiniz bir yere gitmeyin arkadaşlar. Bu e, bulunduğumuz mekanlar bakın dinden uzaklaşma sebepleri arasında dört, dört temel sebepten bir tanesi olarak belirlendi akademik çalışmalarda. Çünkü bulunduğumuz mekanların etkisi altındayız biz. Yani ben şimdi isim vermeyeyim benim de böyle birkaç tane çok lüks çok böyle şey mekanlara gitmişliğim var davetli olarak. E, mekan insanı etkisi altına alır. Ben sürekli oralarda dolaşsam bambaşka birine dönüşürüm bir süre sonra. Ee, ölmeyi tercih etmeyeceğiniz yerlerde sürekli bulunmayın en azından. Hani Çünkü şey orada ölme oranını artırmış oluyorsunuz. Ağzınızdan çıkan sözler, söylediğiniz sözler, kendi kendinize içinizden geçirdiğiniz e, kelimeler bunlar güzel sözler olsun arkadaşlar. Tevbe istiğfarı artırın iç dünyanızda. Bu, bu tevbe istiğfarı da şey diye düşünmeyin böyle hep ben çok kötüyüm ben çok işte eksiğim ben çok kusurluyum o yüzden ah böyle hep kendini döve döve bir tevbe etmekten bahsetmiyorum. Allah'a sığınmaktır. İstiğfar arkadaşlar hatalarımızın örtülmesini istemektir allah Teala'dan. Allah'ın zikrini artırın. Dediğim gibi ölmeyi istemeyeceğiniz yerlerde bulunmayın. Çünkü eceli Allah Teala takdir etmiştir. Ama nerede nasıl olacağı, işte nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz diyor Peygamber Efendimiz. Kimlerle berabersiniz o anda? Size bir efendim i şahadet söyleyebilecekler mi, hatırlatabilecekler mi yanınızdakiler? Bunlara dikkat edin diyorum. Ve korkularınızdan kurtuldukça, Gücünüzün arttığını göreceksiniz. Bu sadece ölüm korkusu değil. E, Hazreti Musa ile Cenab-ı Hak arasındaki mükâlemede de görüyoruz. İşte kudretten korkmak, makamdan korkmak, e, konuşmaktan korkmak. Mesela Hazreti Musa konuşamayacağını söylüyor. Bu çok ibretlidir. Hazreti Musa ile e, tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Ona soracağım çok şey var. Onu nasıl halletti yani o korkuların içinden nasıl çıktı? E, o konuda o da o bize önderlik ödebilir. Ee, i̇şte Cenab-ı Hakk sizin o beyatınızdan razı olmuş, yani o böyle kesin kararlılığınızdan razı olmuş ve sizin yani sevap kazanmanızı, sonuçta sizin kazanacağınızı takdir buyurmuşu diye onun için kaçacaklardı onlar. Yani o yüzden eğer savaşsalardı dönüp gideceklerdi. Yani böyle kararlı bir topluluk, böyle ölümü göze almış bir topluluk ve bu kararlılığıyla Allah'ın rızasını kazanmış bir topluluk. Öyle iki ileri bir geriyle arkadaşlar kazanılmıyor o rıza onu söyleyeyim. Çok şeyi hesapladığımızda Allah Teala bizi hesaplarımızla baş başa bırakıyor. Bakın o kadar hesapçı olmayın. Arkadaşlar dini yaşarken. Çünkü dini yaşamak acizane kanaatim her devirde fedakarlık gerektirmiştir. Arkadaşlar çünkü dini yaşamak nefsinle savaşmak demektir. Ve nefis her devirde var. Her devirde yani sahabe döneminde kolay mıydı? Yani daha sahabe şey, peygamberimizin vefatından hemen sonra zahitler çıkıyor bakın. İlk rüht hareketi çıkıyor. Hasan-ı Basri tabiun neslinden. Züh hareketini başladı. Niye? Çünkü büyük zaferler kazanmaya başladılar. O zaferlerde büyük gelirler getirdi ve o gelirlerle lüksse e, lüks hayata dalmaya başladılar. Yani Emeviler dönemindeki e, o saraylarda yöneticilerin işte e, makamlarında, evlerinde, barklarında, sosyal çevrelerinde yaşadıkları lüksü siz bugünkü lüksten az mı görüyorsunuz arkadaşlar? İnanılmaz yani bugün ulaşıla henüz ulaşamadığımız bir zenginliğe ulaştılar Emeviler. O kadar ki yeni doğan çocuğun bile maaşı vardı herkese, bütün vatandaşlara maaş bağladılar. Çünkü emevilerin stratejisi neydi? E, Allah rahmet eylesin yani ben hiçbirini yargılamıyorum. Hepsi bizim medeniyetimizin kurucuları. E, ben de bir e, aciz vaiz olarak duyduklarımı, okuduklarımı aktarıyorum. Arkadaşlar onların stratejisi o e, sahabe arasındaki ve e, peygamberin yolunu izlemek isteyenler arasındaki muhalefeti ve özellikle de ehlibeyti beyt, ehli sevenlerin e, muhalefetini kırmak için ehli şeyin Emevilerin stratejisi e, refahı halkın her katı, kademesine paylaşarak yiyelim içelim herkes işte dünyayı yaşasın idi. Yani o devirde Müslüman e, dindar olmak, o devirde zahit olmak, o devirde Allah'ın önemsediklerini önemsemek kolay mıydı sizce yani? E, daha hemen o devirden hemen sonra değil mi dışlanmalar yani şey e, siz söyleyin Ebu Zerel Gufari daha Hazreti Osman döneminde Medine'nin dışına sürüldü arkadaşlar. Onun için e, dindarlık Allah yolunda işte böyle ölümüne yani söz vermek e, bir e, tercih gerektiriyor arkadaşlar. Ve o tercihle kazanıyorsunuz. E, yani ayetin gelişi öyle. Ee, onlar kaçacaklardı. Ee, çareleri yoktu. Sümelayyi sümelayyi e, cudune veliyen ve ondan sonra ne onları himaye edecek bir sahip ne de onlara yardım edecek, öçlerini alacak bir yardımcı bulamayacaklardı. Sünnet Allah hillettiği kadı hal Allah'ın öteden beri gelip geçen geçe gelen sünneti adeti böyledir. Yani onun peygamberlerinin galebesi eski ümmetlerden beri cereyan ede gelen bir adetidir diyor. Şimdi tabii burada elmalı mervum hızlı geçmiş. Yani bütün peygamberler kazandı mı diyeceksiniz. Mesela öldürülen peygamberler yok mu? İşte kendisine kimsenin iman etmediği hayatındayken böyle peygamberler yok mu? Bu zaferin ben illa hayatında olacağı kanaatinde değilim bir kişinin. Yani kazanmak illa siz... Nefes alıp verirken olması gerekmez ee, ama bütün peygamberler e, uzun vadede de olsa kazanmışlardır arkadaşlar. Yeryüzünde e, peygamberlerin etkisinde olmayan, peygamberlerin getirdiği mesajın e, iliklerine kadar sinmediği hiçbir medeniyet yoktur. Ben o en ilkel toplulukların dahi kendi içlerinden bir takım onlara e, doğruyu hatırlatan, e, bizim adını bilmediğimiz çünkü 124 bin peygamberden söz ediyor peygamberimiz bir hadis-i şerifte öncüler rehberler hidayet te çağranlar geldiğini düşünüyorum şimdi dün akşam müzakere ettiğimiz ayetin bu konuyla ilgisini kurmak için o ayeti size arz edeyim arkadaşlar o da tevbe suresinin 14. ayet kelimesi çok ilginç beni çok etkiledi yani daha önce düşündüğüm bir şey değildi böyle ders esnasında e, hayretler içerisinde kaldım kendim yani nasıl böyle bir bağlantı var bu ayette diye. Şimdi size arz ediyorum ee, Bismillahirrahmanirrahim. Atiluhum yine burada Mekkelilerden bahsediyor onlarla savaşın. Şimdi bu modernistler modernist Müslümanlar var böyle biliyorsunuz arkadaşlar böyle şey savaş yok barış var işte şey cehennem yok hep cennet var hep af var hep merhamet var işte bizi lütfen korkutmayın falan diyen hiçbir şey hiçbir hükme çok uymak zorunda değilsin yani işte namaz kılmasan da işte ne bileyim örtünmesen de şunu cihat etmesen de faiz yesen de işte önemli olan muhabbet aşk falan diyenler var. bunlar bir tanesinin kitabını okumuştum ee, Kur'an-ı Kerim'deki cihat kavramını arkadaşlar e, tamamen gayret olarak yorumluyor. Evet cihatta cehde vardır. Yani gayret de bir cihattır. Arkadaşlar gösterdiğimiz her çaba yani iyilik yolunda İyilik yolunda bu bireysel iyilik olabilir. Yani işte kalkıp namaz kılmak için kendini zorlaman da bir cihattır arkadaşlar. İşte ne bileyim birisinin durumunu düzeltmek için ona yardım edebilmek için birini kurtarmak için çevrenle beraber gösterdiğin gayret de bir cihattır. Ve savaş da bir cihattır. Yani cihat çok geniş kapsamlıdır. Allah yolunda gösterilen her gayreti içine alır. Dolayısıyla cihat kelimesinin bu gayret anlamını öne çıkararak Kur'an-ı Kerim'deki savaşın aslında kişinin kendisiyle savaş, nefsiyle savaş, işte iyilik yolundaki savaşı falan olduğunu söylüyor. Evet doğru. Sonra bir okuyorum böyle bu epey dediğim yani 20 sene falan önce okuyorum sonra birden uyandım yani Kur'an-ı Kerim'i bilmediğiniz zaman arkadaşlar sizi kandırmaları çok kolay bir takım laf cambazlarının. Kur'an-ı iyi bilmeniz gerekiyor. Dinle ilgili bir şey okuyorsanız. Yani her Müslüman Kur'an'ı çok iyi bilecek demiyorum ama ya şu inandığınız kitabı bir kere olsun baştan sona bir okuyun arkadaşlar. Tabii meal okumanın da şöyle bir şeyi var. Nasıl diyelim? Bizi yetersiz kılan... Bu tip böyle manipülasyonlar karşısında bizi yetersiz kılan eksik bir tarafı var meal ile yetinmenin. Şimdi mealde cihadı da savaş diye çevirecek veya gayret diye çevirecek, kıtali de savaş diye çevirecek. Biz de zannedeceğiz ki savaştan bahseden tek kelime var o da cihat zannedeceğiz ve böyle bir manipülasyona çok açık hale geleceğiz. Birden o kitabı okurken dedim ki Allah Allah tamam bu söyledikleri cihat için oturuyor ama kıtal için oturmuyor. Çünkü kıtel arkadaşlar Türkçe'de de geçen bir kelimedir. Katil öldürmek demek. Kıtal savaş demek yani öldüresiye savaş. Mukatele meydan muharebesi demek. Karşılıklı birbirini öldürmek için savaşmak demek. Ve Kur'an-ı Kerim'de kıtel suresi diye bir sure var. Muhammed suresinin diğer adı kıtel suresidir. Bir okuyun Muhammed suresi. Yani insanı yakasından tutup silkeleyen bir suredir arkadaşlar. Dört sayfa lütfen okuyun. Ee, nasıl yani dedim ya ve birden nasıl bizi nasıl manipüle ettiklerini İslam'ın o savaşla ilgili teşviklerini, emirlerini nasıl böyle yok saydıklarını bu aslında batının ve misyoner misyonerlerin, oryantalistlerin, işte siyonistlerin ne derseniz deyin hepsinin nasıl arzu ettiği bir şey. Yani Müslümanlar savaşı kişisel nefsiyle uğraşma yani kişisel gelişim mücadelesine indirgesinler. Öyle istemezler mi yani düşmanlar? Onun için arkadaşlar kıtalin ve mukatelenin Kur'an'da ne kadar çok yer tuttuğunu e, görebilmek için tabii şey de yetmiyor. Siz söyleyin, sırf mealle yetinmek de yetmiyor. Hiç olmazsa meal okurken arada e, o ayetin metnine de bakın da mesela merak ettiğiniz bir şey, savaştan bahsediyor. Acaba cihat mı geçiyor, kıtal mı? Görürsünüz. Yani onu görebilirsiniz. E, şimdi burada 14. ayette katiluhum. Onlarla savaşın. Mekkeliler kastediliyor konunun ya yani bağlama baktığınızda. Emir ve cevabı diye bir şey vardır e, Arapça gramerde bu Türkçe'de de vardır aslında da ben Türkçe grameri maalesef çok iyi bilmediğim için e, hep dışarıdan okudum okulları e, gramer kurallarının isimlerini emrin cevabı denir Arapçada buna ne demek bu mesela şu demek e, otur da konuşalım bak otur emirdir konuşalım o emrin cevabı yani o emirle ne yapmak istiyorsun su iç bir kendine gel. Şu suyu iç bir kendine gel. Bakın bunlar hep emrin cevabıdır. Şimdi burada da قَاتِلُّهُمْ Savaş Peki ne olacak onlarla savaşınca? يُعَذِّبْهُمُ bi بِأَيْد۪يكُمْ Sizin elinizle Allah onlara azap etmesi için Yani Allah İslam düşmanlarına, insanlık düşmanlarına azap etmek istiyor. Ama bunu gökten bir şey indirerek yapmayacak. Arkadaşlar Allah kötülerin cezasını iyilerin hareketi sayesinde verecek. Bak bunu unutmayın. Yeryüzünde kötülükçe karşılıksız kalıyor. Bu yüzden gençlerin Allah'a imanı sarsılıyorsa burada pasif böyle eli kolu bağlı oturan işi sadece duaya bırakan iyilerin kabahatidir bu. Yani yüreğim titreyerek söylüyorum bunu bilmem yansıtabiliyor muyum? Ey katilûhum onlarla savaşın ki yuazibhumullahü bi eydikum. Allah sizin vasıtanızla onlara azap etsin ve yuhzihim, prişon etsin, onları rüsfâ etsin. Ve yansurkum aleyhim ve onların aleyhine size zafer nasip etsin. Bakın bir emrin cevabı bunlar. Sonra işte beni sarsan yer burası arkadaşlar. Buraya kadar olanı anlıyorum. Yani siz onlarla savaşırsanız işte Allah size yardım eder, kazanırsınız. Böylece onlar perişan olur. İşte Allah onlara cezasını vermiş olur falan. Sonra arkadaşlar ve yeşfi sudura kavmin mu'mini Müminlerin sadırlarına yani göğüslerine, iç dünyalarına arkadaşlar şifa olması için diyor. Ve Mümin kavmin yüreklerine su serpsin demiş Elmalı. Onu çevirirken şifa, yeşfi, şifa kelimesi geçiyor. Yani cihat arkadaşlar sana şifa verir. Sana şifa verir. Şimdi bu ev genciyle ne alakası var bu anlattıklarımın? Erkeklere arkadaşlar bunu e, evrimciler de söylüyor. Erkekler binlerce yıl içerisinde avlanmak, işte gıda, ailesine gıda bulmak çünkü eğer evrimi kabul et, ediyorlarsa onlara da uyuyor bu. Onu demek istiyorum. Yaratıcı, yaratılışa inanan bizler için ben hem yaratılış hem evrime inanıyorum bu arada. İnanıyorum demeyeyim de makul geliyor bana. Yaratılışa tabii ki inanıyorum e, ve o yaratılışın da böyle aşamalar seyrettiğine, yani e, hayatta dünyada geçirdiğimiz... Aşamaların arkadaşlar bizi dönüştürdüğüne, bu anlamdaki evrime inanıyorum. Çünkü bunu anlatan, ifade bunu destekleyen ayetler de var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi buradan başıma işler açılacak ama evrim kelimesinden rahatsız olmayın arkadaşlar. İnceleyin, hiçbir şeyden rahatsız olmayın. Evrim, Cenab-ı Hak evrimi var, yani yaratılışı bir süreç içerisinde gerçekleştirmeyi dilediyse Arkadaşlar bu onun yokluğunu göstermez bir şeyin nasıl olduğunu anlamak arkadaşlar onun arkasında o şeyi var eden birinin yokluğunu gerektirmez bilmem anlatabildim mi yani şu sütlaç nasıl böyle güzel pişirilmiş bunu anlamanız o sütlacı birinin pişirmediği anlamına gelmez. Bugün bize nasılı anladıkları zaman arkasındaki süreci yönetenin yokluğunu gösterdiğini söylüyorlar. Ya nasıl böyle bir şey olabilir yani bu kadar basit bir şeyi nasıl göremiyor insanlar diye düşünüyorum. Neyse ben geleyim şifa meselesine. E, hareket etmek üzere yarattı allah Teala arkadaşlar ve büyük bir enerji koydu içlerine ve bu da işte o tarihi milyonlarca yıldan bahsediyorum ama o milyonlarca yıllık süreç içerisinde bu pekişti pekişti e, vücutlarındaki kas yapıları farklı efendim e, kemik yani fizyolojik yapıları farklı Ruhları farklı biliyorsunuz İşte bununla ilgili popüler kitaplar falan da var erkeklerle kadınlar arasındaki farkları anlatan hatta geçen de bizim ders gruplarımızdan birinde arkadaşlar bir nörolog hanım Allah razı olsun onlardan yani katılıyorlar ve bilimsel anlamda da izah ediyorlar böylece destekleniyor bu düşüncelerimiz. Yani şey belirsizlikten kurtuluyor dedi ki o hanım mesela dedi biz dedi şeyde dedi e, siz söyleyin şu e, otopsilerde bir beyin masaya konsa iki beyin kadın mı erkek mi beyni olduğunu bilmesek daha baktığımızda hangisinin erkek beyni olduğunu anlarız dedi veya hangisinin kadın beyni olduğunu. Yani tepeden tırnağa fizyolojik olarak, ruhi olarak, düşünce yapısı olarak fark var. Ama fizyolojiye özellikle e, burada değinmek istiyorum ben. O içlerindeki büyük enerjiyi arkadaşlar e, hiç kullanmadan modern dünya, ve özellikle şimdi bu postmodern teknolojinin bu, bu düzeye gelmesi işte o gencin bana söylediği gibi sanal dünyadaki tatmin e, vasıtalarının gerçek hayattan çok daha fazla olması. Gerçek hayatta bu kadar tatmine ulaşabilmeniz için yani tatminden kastım e, ruh, yani, e, hoşunuza giden şey yani bir şeyin hoşunuza gitmesi, hoşunuza giden bir hayatınızın olması için çok paranız olması gerekiyor arkadaşlar. Bir fincan kahve 200 lira. Bir yere gidip gelmek, belediye otobüsüyle bile gitsiniz yani 150-200 lira. Bir kahve içmek 200 lira. Bir film seyretmek ne kadar bilmiyorum. Yani düşünün işte dışarı çıkabilmesi için bir gencin bugün yani günlük şehir içinde bir yere gidip gelmesi için 1000 lira olması gerekiyor cebinde diyelim. Yani her gün 1000 lira kim veriyor ona? Zaten aile asgari ücretle geçiniyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Eve kapanıyor bir internet faturasıyla bütün o dışarıda yaşayamayacağı şeyleri hayatı orada yaşıyor üstelik de örtülü bir kimlikle yani hani hiçbir şekilde suçlanmayacak, yargılanmayacak eleştirilmeyecek yani şey çekmeyecek, şimşekleri üzerine çekmeyecek düşünün hiçbir mücadele yok üstelik beli taraftan arkadaşlar eğitim sisteminin de oturmaya yönelik olması bakın bütün gün oturmanız gerekiyor bu eğitim sisteminde başarılı olabilmeniz için ve giderek bütün dünyada arkadaşlar bununla ilgili e, konferanslar dinledim yazılar okudum. Bütün dünyada giderek kızların başarı oranı akademide artıyor. Ülkemizde şu anda bilmiyorum son durumu ama %70'lere falan geldi kız öğrenci oranı üniversitelerde bölüme göre değişmekle birlikte bazı bölümlerde %90 kızlar var. Niye? Çünkü onlar oturarak öğrenmeye daha yapıları müsait olduğu için. Bir de işte bu bilgisayar oyunları vesaireden dolayı. Elhasıl arkadaşlar cihat şifa verir. Savaş gerektiğinde, gerektiğinde savaşçı değiliz bu konuşmadan o sonuç çıkmasın. Savaş aramıyoruz, savaş beladır arkadaşlar. Yani kim? Hele bir kadın savaş ister mi yani? savaş istemeyiz ama gerektiğinde savaşa hazır olmak ölüme hazır olmak işte burada anlatıldığı gibi bizi karşımızdakini daha savaşmadan barışmaya mecbur eder yani bizim o caydırıcılığımız bilmem anlatabildim mi ya bu ayet bu tekrar tekrar üzerinde durulması gerekir. Onlarla savaşın şunlar şunlar şunlar şunlar olacak diyor. O ilk kısımları anlıyoruz yani savaşın sonucunda zaten onlar beklenir. Ama yani ve yeş fi sudura kavmin müminin müminlerin gönüllerine şifa olur diyor. Şifa olması için diyor bana göre çok çok üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Bu arkadaşlar, ee, bu surf sayesinde. Ha bir dakika, ee, sünnetallahilleti gadihaletmini kabretin. Eskiden beri e, Cenab-ı Hakk'ın gelmiş geçmiş e, sünneti budur. Sünnetullah denen bir şey var biliyorsunuz arkadaşlar, ifade var. Bu ifade Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünün işleyişine dair koyduğu kanunlar demektir. O da ayrıca etkileyicidir. Cenab-ı Hak bakın hiç kimse ona hesap sormayacak. Onun üzerinde bir güç yok, bir otorite yok. O bile kendine İlkeler koyuyor, kanunlar koyuyor. Bir işleyiş nizamnamesi var yani e, ve Allah böyle yapar çünkü Allah'ın kanunu budur diyor. E, siz düşünün yani kendiniz için ilkesiz, kuralsız böyle her şeyi rastgele olduğu kadar bir hayata e, kendinizi bıraktığınızda, hani böyle bir bırakma lüksünüz var mı? E bıraktığınızda ne olur onu düşünmeyi de size bırakıyorum velen tecideli sünnetillahi tebdila sen Allah'ın o sünnetine bir tebdil bir değişiklik bulamazsın fakat bu sulh sayesinde onlardan da birçoğuna iman nasip olarak kurtulacaklardır e, onu da tarihçiler bize söylüyor yeri geldiğinde söylemiştim size arkadaşlar eee Hudeybiye Anlaşması'ndan Mekke'nin fethine kadar iki yıl geçti. O iki yıl içerisinde Müslüman olan kişi sayısı, o e, Hudeybiye Anlaşması'na kadar Müslüman olan kişi sayısından, yani yaklaşık 18-19 yıl boyunca Müslüman olan kişi sayısından daha fazla. Yani her zaman barış ortamı e, İslam'a daha fazla hizmet eder. Müslümanlar barış ortamında, bakın şu anda yeryüzünde nerede böyle e, azıcık böyle bir şey yapmaya Güçlenmeye çalışan Müslüman varsa oraya hemen bir savaş hemen oraya bir e, iç e, problemler efendim hemen böyle bir onların başına bir çorap örülmesi boşuna değildir barış ortamında her zaman İslam ilerler. Arkadaşlar zaten İslam kelimesinin bir adı da barıştır. Ee, dolayısıyla peki savaş ne? Yani niye deminden beri savaşı teşvik eden şeyler söylediniz? Çünkü barışı korumanız için savaşa hazır olmanız gerekir. Çok klişe bir laf ama bu böyledir. İnsan ilişkilerinde de böyledir arkadaşlar. Siz savaşa hazırsanız karşınızdaki sizin hakkınızı teslim eder. Siz savaşa hazır değilseniz, ve öyle zayıf bir izlenim veriyorsanız her türlü istismara, işgale, suistimale, manipülasyona açıksınız demektir. Allah gücümüzü kuvvetimizi artırsın diyerek bitirelim bugünkü iki ayet okuyabildik ancak umarım sadra şifa olmuştur.